E, bu da şudur e, hiçbir ümmette hiçbir ümmette bizim ümmet gibi senet zinciri yoktur senet zinciri nedir senet zinciri yani bizim bütün inancımız itikadımız Akidemiz şriamiz teş yani emirler yasaklar ve tarihi meseleler hepsi nereden gelir İtikad, akideden e, bu meseleler zincirleme bizden geliyor. Bize geliyor. Bu da ne demektir? Yani bizim alimlerimiz önceki hocalarından duymuşlar, önceki hocaları da d dört imamdan duymuş, dört imam da tabi'inden duymuş, tabi'inde etba'u tabi'inden, onlar da birinci kuşak sahabe-i kiramdan duymuşlar. Radıyallahu anhüm ecme'in. Onlar da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem talebesidirler. Resulullah da Cibril, Cibril de Allahu Teala'dan getirmiştir. Hiçbir ümmette yer üzerinde bugün mevcut olan yer üzerinde bizim ümmet gibi senetli bir şey yoktur. Hatta daha ileri gidebiliriz. Yer üzerinde Hazret Adem'den bugüne kadar hiç böyle bir ümmet gelmemiş ve gelmeyecektir. Biz en sonuz. Sadece bizim yani Hazret Adem'den ile muhammed Mustafa'ya kadar ve kıyametin sonuna kadar muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin e, ümmeti bu işi böyle devam ettirecektir. O da nedir? O da işte bu meseledir. Mesele nedir? İnnehu biz her şeyimiz senetle gelmiştir. Bu senet ilmi de arkadaşlar o kadar dakiktir, o kadar dakiktir. Yer üzerinde beyin cerrahisinden daha dakik bir senettir bu. Yani şimdi alimler diyorlar ki, Tüb en ince en zor meseledir. Beyin Tübbün da içinde beyin cerrahisi en zor meseledir. Neden? Çünkü çok ince bir meseledir. Çok kılcık damarlar ince bir mesele olduğu için zordur. Ama bizim de ilmin içinde senet tarihi, i̇lm rical dedikleri rical ilmi en dakik ilimdir. Hiçbir ümmette yer üzerinde yoktur. Ve bu de bizim alimlerimiz, Müslüman alimlerin haricinde bunu kimse bilmez. Kıyamet gününe de kadar bunu kimse bizim alimlerimiz gibi bilmez da yoktur. Bu bize bir has bir dindir. O kadar dakik bir dindir ki, bir ilimdir ki bu... Her alim bunu bilmez. Alim var her şeyde baba alimdir, allamedir ama bu meselede zayıftır. Çünkü bu uzmanlık alanıdır. Çok büyük doktorlar olur ama her doktorun kendi alanı var. Bu alana da illeki hayatını vereceksin ancak bu alanda başarılı olursun. Onun için İslam aliminin tarihlerine baksan çok baba alimler var ama az muhaddisler var. Muhaddiste, muhaddislerin de içinde rical ilmini bilenler yine az değilse de yani muhaddislere göre ama uzman olan, sözü cumbuzdan alınan yine ümmette az görünüyor. Neden? Çok dakik bir indir, ilimdir. Dijital teraziden daha ince bir meseleyden tartılan bir ilimdir. O da nedir? Yani Resulullah'ın ağzından çıkan ilim bize varmış. Çık kuşak üç kuşak dört kuşak. Zaten üçüncü kuşakta bunlar tedvin olunmuştur. Yani 300 senenin içinde bütün Resulullah'ın hadisleri ne olmuş Kayıt olunmuştur. Olan olan meseleler o 300 senenin içindedir. Bu 300 senenin içinde bu ilim zirvete vurmuş tavan yapmıştır. Öyle alimler yetiştirmiş ki zımbızdan arasan balimleri bu bulamazsın. Çünkü bu ilim çok dakik bir ilimdir. Ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü bakıyoruz bazı cahiller çıkmış bu ilmi hafife alıyorlar. Evet bu ilim çok ince bir ilimdir. Bu da neden bizim için önemlidir? Bunu bilsek biz anlarık ki ehli sünnet alimleri bir itikatta bir şeriatta bir tarihi meselede icma şeyler ne demektir onun için alimlerimiz öyle bir titiz ilim koymuş ki bu adam Resulullah'tan Resulullah'tan mesela bir sahaba sahabeden bir tabi'in tabi'inden bir etba'u tabi'in birçi üç tane adam var üç tane adam var Resulullah'tan kaydedenin yanında yani dört tane adam var Böyle gidiyor. Kaydeden kimdir? Ya yani Bukhari'dir, ya yani Müslimdir, ya yani İmam Ahmet'tir vesaire diyelim. Bu üç tanenin tarihi böyle mercek altına yatırılır ki öksürmekse elhamdülillah dememişse ondan hadis almazlar. Bu kadar ince bir terazi. Bu kadar ince bir terazi. Yani her adamın her hadisi alınmaz. Bir böyük muhaddis gitmiş bir tenden hadis atsın övmüşler onu bakmış e, e, e, atına boş çuvalı gösteriyor atı gelsin diye sözde ata yeme veriyor açın içinde yemek yoktur bu hali gördüğünde dönmüş o adamdan demiş bu adamdan hadis alınmaz eğer bu hayvanını aldatıyorsa bu adamdan hadis alınmaz bu kadar ince bir terazi işte bunlar o kadar incelenmiş iki adam bir çizsi bir zamanda yaşamışlar. Kişisi ki adam bir tarihte yaşamış. Biri birinden naklediyorsa, kişisi de çok takvali bir insan ise, Ama bakıyorlar, bu kişisi de takvalidir. Kişisi de tamam doğru diyorlar. Ama kişisi birbirini görmemiş. Biri mesela Irak'ta yaşamış, biri Hicaz'da yaşamış. Yine bu hadisi almıyorlar. Bak ne kadar, ne kadar ince bir teraz var. Ondan dolayı bizim elimizde sahih hadis geldiğinde, sahih bir rivayet geldiğinde, azı dişimizden sarılmamızı ta Resulullah tavsiye ettiği işte buna tavsiye etmiştir. Benim sünnetime sarırım. Sünneti nedir? İşte bu, elimizde yazılan kütüb sitte tis'e ve bu kitapları kastetmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gelelim Hazret Bukhari radıyallahu anhu ve kaddesallahu sırrahu ve rahimahullahu Bukhari hazretleri o kadar beyuc bir yüce alimiymiş ki Bağda'da geldiğinde he, işte ben alimim konuşmuş iddialı da şey tamam sen alimsin gel ahçam kes başımıza. bugün de çıkıyor çitene bir şeyler ezberlemiş. Çatfat Arapca biliyor. Televizyonda ahçam kesiyor. Millet oturmuş koyun koyun ondan ilim alıyorlar. Yani Kadınlarla çıkıyor yani özel televizyonları var. zannediyorlar diyorlar ilim budur ilim öyle değil. İmam Bukhari, Bağdat'a geldiğinde hey alimler heyeti bunu incelemeye aldılar. Gel bakalım sen ilmi iddia ediyorsun. Gel bakalım getirdiler. Bir rivayete aklımda kalan şu anda 300 hadis. Bir rivayette daha fazla binlerce hadis dediler. Ama 300 hadisi alalım biz. 300 hadisin metinini aldılar. Senetleriyle gelen hadislerini senetlerinin yerlerini değiştirdiler. Yen senedin içinde adamların yerlerini değiştirdiler. Al dediler bu hadisleri oku bakalım bu hadislerde ne diyorsun. İmam Bukhari hepsini ezbere ne yaptı? Bu dedi hadisin senedi bu değil filan senettir. Bu hadisin senedinde bu adam yoktur o adam hepsini cüzerledi yeri yerine koydu. O zaman dediler evet sen alimsin. Alimler ona icazet verdiler. İşte bu ilim böyle gelmiştir. Yok bir cahil çıkmış televizyonda diyor ki e, bu Neye göre sahihtir? İmam Bukhara'nın kendi ölçüleri var. müslümin kendi ölçüleri var. Birbirlerine itimat etmezler. Bu bu laflar ucuz laflardır. Bu laflardan ümmetin tarihi silinmez. Bu laflardan bu yüce ümmetin çocukları aldanılmaz. Bular Osmanlı torunudur. Bular 700 sene yer üzerinde hacim olmuşlar. Allah buları, bulara yazmış bu dini kuruma. İslam'ın en çetrefildi tarihte. buların torunlarına akıl mantık yürütülmez. Buların buların e, liderlerini Allah İstanbul'un fethini nesip eden nesillerine böyle bir cahilce İran sempatizisi yendə e, Osmanlı düşmanının e, Osmanlı devletinin düşmanı e, Safavilerin yandaşları onların paralarıyla burada gelip davet yapanlar akılcılar mantıkçılar bu ülkede yürümez vallahi inşallah Bular fıtrat üzerine oldukları için inşallah bular kimse bunlara inanmıyor ve tutmuyor. Tutsa da gençleri basitleri, insanlar bilmiyorlar. Özellikle üniversite gençleri dini seviyorlar, zannediyorlar bular doğru konuşuyor. İşte buların doğru konuşmaması biraz ilmin kokusunu alsanız arkadaşlar anlarsınız ki bular konuştukları fıtrata da muhalefettir. Evet işte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Ne demiştir? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmette ilk mesele amanet kaybolur. Amanet nedir? Yani insanlara emniyet edemezsin. Her meselede insanlar ne yapar? Emniyetsizdir. Emniyetsiz nedir? Hiyanet var içinde. İlmi nakilde de birer hiyanet var. İşte bunlar da bunu yapıyorlar. Ve en sonunda ne kaybolur? Namaz kaybolur. Ondan sonra görersiniz ki dinleri olmayan insanlar namaz kılıyorlar. Görüyoruz işte siyasetçiler olsun gösteriş olarak namaz kılıyorlar. Yine de bazı işte e, ajendeleri olanlar namaz kılıyorlar gösteriş olarak. İşte bu hadis tecelli etmiş. Emanet, ilmi emanet kaybolmuştur. Koş kocaman Bukhariye böyle diyen adamlardan ne bekleriz biz? Amanet mi bekleriz? 1400 senenin ilmini bir kalemden silip ben de bunu böyle anlıyorum, bunun anlamı budur. Demek ne demektir? İşte olmaz. İşte biz bunu anlıyoruz. Nedir bu? Birinci mesele benim e, üzerine bastığım ehli şünnet akidesi. Biz derken ne demektir? Yani seneti, sebeti. Hepsi bellidir. Bu ince teraziden geçmiştir. Eydir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedikçe hadisleri bu ince teraziden geçti. Eyvallah. Eydir bizde fıkıh aynen. Eydir e, akide aynen. Sadece sünnet değil akidemiz de bizim zincirleme gelmiş bize. İşte bizim kitaplarımız var. Ehli sünnette Akide kitapları var. Nasıl bukhari Müslim senetlendir? El-Akide-l-Müsne'de kitaplarımız var. Akidelerimiz bize senetle gelmiştir. Yani dört imama, dört imamdan önceki tabi'in imamlarına, etba'u tabi'in imamlarına, sahabe imamlarına dayanan zincirleme bizde kitapları var. Elhamdülillah. Lala kaidi eee şeydir Acurridi, İb'in Battadır vesaire bütün alimlerin kitapları bize akidede senetten gelmiştir İşte bu, bu birinci meseleyi açıklamak istedim neden? Hazret İsa'nın itikadi mesele olduğu için bunu bilmemiz lazım yani bizde sünnet dedik, itikad dedik, fıkıh dedik senetle gelmiş bize böyle uydurmasyon değil her çeşin görüşü değil Olabilir fıkıh kitaplarımızda görüşler var eyvallah. Ama o görüşler asasa kavaide, kaidelere uygundur. Sahibi hata yapmışsa bir Ecri var. Doğru yapmışsa iki ecrü var. Ama fıkhın ceneli asası neden almış hadisten o da elimizdedir. Dört imamın mezhebi nasıl geldi elimize? Çünkü senetle gelmiş. İşte bu alimlerin mezhep kitapları nedir? Senet değil mi? Senettir eyvallah. Şimdi bunu anladık. İkinci Ehli sünnet bu akideyi nereden aldı? Dört imam bu itikadi nereden aldı? Şimdi bak biz dört imam dememiz lazım. Çünkü sahabenin ilmini tabi'inler aldı. Tabi'inin ilmi etba'u tabi'in aldı. Dört imam da etba'u tabi'indendir. Elhamdülillah 300 senesinde olmuş. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu 300 dönemi ne yapmış? Övmüştür. İşte bu 300 senenin içindedir dört imam. Dört imamın itikadı bizim için bir sücgeçtir. Çünkü o imamlar ümmette kabul bulunmuş, kabul, kabul edilmişler. Allahu Teala diyor ki ümmetim dalalet üzerine icma etmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti boşuna bu dört imama teslim olmamıştır. Biz hem fıkıhta hem itikatta hem bütün dinimizi bu dört imamın sücgecinden geçiririz. Ha bu dört imamın hatası yoktur. Yüzde dokuz beş. Burada müjde verelim elim yoktur. Yüzde beş var ise da iştihadi meseledir. Orada da ne yaparız? Yüzde beşi de başka imamlardan tamamlamışlar alimlerimiz. Elimizdeki itikat yüzde yüz olmuştur. Böyle yaslanıp inşallah sırat müstakim üzerindeyiz. Bu itikattan Allah Ta'ala'yı bizim ruhumuzu alsa, canımızı alsa kendimizi inşallah Resulullah'ın şemsiyası altında cennetin kapısında kan buluruz kendimizi. i̇nşaallah Teala. Eydir bu itikadın özellikleri nedir, kaideleri nedir? İşte bunlara bir göz atarım Hazret İsa'nın meselesini anlamadan önce. Çünkü bilirim biz ne yapıyoruz? Çünkü bu ağzı olanlar konuşuyorlar, cenzleri çok basit, basit olarak bu 1400 sene el sünneti itikadını bir kalemle silip batıyorlar. Millet tezen ne diyor edebiyat yapıyorlar. Bunlar doğru diyorlar. Onun için Hazreti Ömer ne demiştir? Demiş ben bir bid'atçiden, bir kafirden, bir din düşmanından korkmuyorum. Ama onlardan korkarım. Munafıktır alimul lisan. Munafıklardan korkarım. Dilleri var edebiyat yaparlar. Onlardan korkarım işte ben demiş Hazret Ömer çünkü dini din adına konuşurlar dini değişiller, İşte bunlar korkuturlar Hazret Ömer'in dediği zamanda biz yaşıyoruz arkadaşlar Hazret Ömer'in haber verdiği zaman onu o ferasetiyle gördüğü zamanda biz yaşıyoruz. Hazreti de o farasetinin çocuğunu Resulullah'ın hadislerinden almıştır. Resulullah demiştir işte kıyamet gününde böyle böyle olacaktır. O da onu oradan istinbat etmiştir. Demek ki doğrudur. Doğru da nedir? Bunlar çıkacaklar, din adına konuşurlar ama ne yaparlar? Kendi şehvetlerini hava nefislerine göre şeytanın bir nevi, İhasına göre konuşurlar. Bir nevi şeytanın ağzıyla konuşurlar. Ama ister bilerek, ister bilmeyerek. Bir kısmı da bilmeyerek. Zenn dine hizmet ediyor Allah'a yakın düşür. Ama heyhate heyhat. Allah'a yakın düşmek, dört imamın şücgecinin haricinde imkanı yoktur. Olmaz. Bunun üzerine ümmet icma etmiş. Ümmet de dalalet üzerine icma etmezdir. Onun için dört imamın çemberinden çıkan, gitsin kendine başka bir şemsiye bulsun bizden değil evet ehli sünnet olarak bizim kaynaklarımız nedir bizim kaynakımız da toparlasak 10 küme mesele var bu 10 meseleyi kısaca saya, sayalım birinci itikadimiz itikadimiz yani sünnetimiz dinimiz neye göre Allahu Teala'yı tanıdık inandık üç kaynaktan alınır Asılda çi kaynak, üçüncü onun terazisidir. Nedir? Kitabullah, Allah'ın kitabı Kur'an-ı azim. Kur'an'dan, ve sünneti Resulihi sallallahu aleyhi ve sahih. Sahih Resulullah'ın sünnetinden, yani elimizdeki olan sahih sünnetlerden alırız. Üçüncü, ve icma'u selefi salihi. Selefin icma'ini bu icmaenden alırız. Yani bu üç teneden alırız. Asılda içi tenesi kitap ve sünnet nedir? Ana meseledir. Kitap ve sünnet kaynağımızdır. Bu kitap ve sünneti anlamak için bize alimler lazım. O alimlerde anlarlar bize derler kitap ve sünnetin Allah'ın istediği bulardır. O nedir? İşte icma'dır. O ne zaman icma olmuş? Sahaba zamanında olmuştur. İşte o sahaba zamanından etba-ı tabi'in dört imama aktarılmıştır. İşte bizim üç kaynağımız budur kitap sünnet icma. İkinci mesele Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi bize sahih senetle geldi biz onu da amel etmek mücellefindeyiz. Bunu ehli sünnet böyle kabul ediyor. Diğer ehli bid'at ne diyorlar? O hadis mütevâtir olması lazım. Mütevâtir nedir arkadaşlar? Mütevâtir bir hadisi 30 tane sahabe diyelim rivayet etmiş. İken yani 15 tane yani en az mütevatiri kabul eden diyelim 10 tane dese bile e her hadisi Resulullah her konuşanda 10 tane sahabeyi okuyordur. Onun için mütevatir hadisler ümmette kitaplarımızda çok azdır. Alimler mütevatir hadis diye toplamışlar 200-300 tanedir. E dinimiz nedir? Dinimizde çok başlıklar var. Onları nereden alırız? Ehli bit addür mütevatir hadisi akideyi biz mütevatirden alırız. İşimizi saklama alalım. Ama Ahad hadisleri. Bir ahad nedir? Teç raviler olan hadisleri onu şeriatı alırız, emir nehi alırız. Bu ayrımı nereden getirdiniz? E aklımız böyle sağlam gördü daha iyidir. İşte bunu ehli sünnet kabul etmiyor. Nasıl mütevâtir? Ahad Resulullah zamanında ayırmamışsa biz de ayırmarız. Resulullah zamanında, dört imam zamanında ayrılmamış. Bu bid'at. Olardan sonra tıktığı için bize bizde kabul görmüyor. Ehli Sünnet'te neden? Çünkü icma meselesini icma olmuştur İnnau ahad hadisten, sahih hadisten yeter ki zinciri sahih olsun. Rasulullah'a sahih bir yoldan gelsin. Bu hadisten amel olunur. Bu ikinci Ehli Sünnet'in kaynağıdır. Ilim kaynağı. Dördüncü pardon üç, ikinci üçüncü mesele nedir? kitap ve sünneti ki, neyden anlarlar he selefin peşinde alimlerin alimlerden anlarlar zaten alimler bizim için icma etmişler sahaba zamanında o icma'nın uzantısı zaman ve mekana göre değişik meselelerde de ne yaparız alırız alırız icma'ını İtikadi meselelerde özellikle eğer alimlerimiz bir meselede noktanı koymuşsa, noktayı koymuşsa, bu itikat budur. Meselen Hazret İsa e, havaya Allah Teala yanını almış, kıyamet günde inecektir Bunu celip masaya yatırıp e, bunu üzerine icma etmişler. Masaya yatırıp bunu Arapçadan bir ihtimal var bundan bu kabul ediyor geçersizdir. Bunu alimler kabul etmiyor ahl sünnet alimi. Dört imam kabul etmiyor bunu. Evet dördüncü mesele ehl-i sünnet diyor ki diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini hepsini bize açığlamış, bayanen ayanen apaçuk dir sizi bayaz bir alana bıraktım oradan ancak sapık kay kayar her gecesi gündüz gibidir her şeyi apaçuk meydandadır gizli bir yeri yoktur. Onun için ne nebdine eklense, Resulullah'ın inanmadığını inansa ehl-i sünnet bunu bid'at kabul ediyor. Beşinci ehl-i sünnetin hem özelliği hem kaynağı nedir? Allah ve Resuluna zahiren ve batinen dışta ve içte teslim olmak. Karşı gelmemek. Yani bu ne demektir? Yani kitap ve sünnetin naslarına ne zevkle ne hisle ha ne havayla ne keyfi ne bir keşifle bana keşf olundumun anlamı budur ne bir rüyayla ne bir alemin görüşüyle ne bir imamın emriyle karşı gelinmez ne kadar cumbuzdan bunu oturtmuşlar böyle artık kıvırdıyamaz sen ehli öyle sıkıştırmışlar ki hiçbir şeyle karşı gelinmez çünkü bu mesele kapanmıştır, icma olmuştur, sahabeler yanında, itikat meselesinde, doğru itikat budur, bitti. Evet, altıncısı ölçüleri nedir ehli Sünnet'in? Diyor ki, Akılda din, akılden olmaz, nekildendir. Din oların yanında akıldan değil, nekildendir. Ne demektir? Yani nekıl nedir? O zincirleme Rasulullah cibril Allahu Teala istemiş bunu bizden. İşte biz dinimizi Allahu Teala'dan direk alıyoruz, zincirimiz de bellidir. Nedir? Allahu Teala cibrile, cibril e, Rasulullah, cibril Resulullah ashaba, ashab tabiine, atba tabiin orada yazılmıştır. Bizim itikadımız böyle kitaplara geçmiştir. Onun için bu itikad bugün de gelip masaya yatırıyorum, televizyonda. Speaker kadın da yanıma alıyorum ondan sonra işte ben bu ayetten bunu anlıyorum bu sapıklıktır resmen Resulullah'ın verdiği sapıklık haber verdiği budur akıl da hiçbir zaman nekle muhalefet değil bunu da böyle bilin akıl nekle muhalefet değil akıl nedir akıl, arkadaşlar akıl Allah-u Teala akılı yaratmış, çok büyük bir önem vermiştir. Çünkü akıl, önemli olmasaydı insan oğluna vermezdir. Hayvana akıl vermemiş. Onun içindir, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنْيَ آدَمَا Adem oğlunu, ikram ettik, üstün kıldık. Neden? Neyle üstün kıldık? Akıldan. Akıl de neye lazım? ahseni takvim ahseni ahsen nedir? En güzel bedene lazım. Onun için insan oğlunun yer üzerinde, in cinnen, bütün varlıklardan, hayvanatlardan nedir? En güzel bir bedeni var. O beden Ne hazırdır? I, i, aklı, akla göre bir bedendir. Onun için akıldan, nekıl hiçbir zaman ayrı gelmez. Ama aklı yerinde kullanacaksın. nakli de yerinde kullanacaksın. Nasıl oluyor bu? E, bu bir terazidir. Aklı Allah-u Teala yaratmış Allah'ın azamatını, hikmetini emirlerini yerine getirmek için çalıştıracaksın. Bunu böyle yapsan melek gibi olursun. Bak melekin görevi budur. allah Teala'nın emrini yerine getirir. Eğer aklı Allah'ın emrine e, görüş kattın şeytan gibi olursun, iblis gibi olursun. Çünkü iblis dedi ben secde yapmam. Neden secde yapmıyorsun beyefendi? İşte haşava kefe tabir caiz ise eğer. Ne, nasıl böyle secde yapmadın? Dedi çünkü ben öyle anlıyorum. Aklım diyor ki ben ondan daha güçlüyüm. Ataştan yaratılmışım, o çamurdan yaratılmış. Onun için Allah Teala ebedi onu rahmetinden kaldı. Melekler de ebedi olarak Allah'ın rahmetindediler. Onun için oğlu aklını Allah'ın emirlerine getirdi, melek gibi olur, ebedi olarak cennette kalır. Melekler ebedi olarak cennettedirler ya. İşte akıl burada çalışır. Akıl neklin önüne geçse iblis imamımız olur. Ama akıl Allah'ın emrini uygulamada çalıştırsan senin e, imamın Muhammed'il Mustafa olur. Muhammed'il Mustafa olan imamın olur, seni cennete götürür. Evet bu da akıl meselesidir. Ehli sünnetin hem itikadi hem de kaideleri usulları meselesinden bulardır. 5'in 6 7. mesele Ehli sünnet ve cemaat te istilahi terimlere sımsıkı sarılırlar. Yani kitap ve sünnet ve icma'an sahabalar bir meseleye bir terim vermişseler o terimde ne yaparlar? Üzerinde duralar değişmezler. Ama e, bid'at sonradan eklenen terimlerin üzerinde durmazlar onları da reddederler. Yani bu terimler meselesi de önemlidir. Allah subhanehu ve teala meselen bize diyor ki e, bir şeyde mesela Allah teala diyor tayran ababil ne at düzellerine hicareten min siccil. öyle kuşlar geldi İbrahim'in fil fillerinin üzerine taş attı ordusunun üzerine hepsi öldü. Bu terim e, sahih Kur'an'da var. Bir dane gelir bunu yorumluyor. Bu terim öyle, bu terimden kasıt nedir? diyor. Bu terimden kasıt e, Allah Teala hastalık gönderdi olarak. Akıl mantık yürütüyor. İşte terimlerin yerin değişiyor de mesela bir terim yeni çıkar. Tür mesela tasavvuf diyor. Kakıp zühd takvanın yerine koyuyor. Biz tasavvuf kelimesini kullanırız. Zühd takva kullanırız. Velâchi bir dane bilmeden kullanır tasavvufu ama biz de bunda e, şey yapmarız Önemli olan her terimleri yeri yerinde kullanırlar. Çünkü şeriatin terimleri çok incedir, dekiktir, güzeldir. Mesela şura şeriatın verdiği bir terimdir. Sen şura yerine bir günde demokrasi diyemezsin. Çünkü o ayrıdır, o ayrıdır. Evet. Sekizinci mesele. Resul İsmet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verilmiştir. Bunu ehli i Sünnet böyle kabul ediyor. Resulullah'ın haricinde oları için hiçbir imam masum değil. Yani hiç bir imam mazum değil. En azim imam Resulullah'tır. Resulullah imami azamdır. Yani onun haricinde imami azam yoktur. i̇mam azam nedir? Mazum olmaktır. Yani bir dene mazum ise mazum ise bu masumdur Kimdir o da? Peygamberdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O ismet ne demektir? Yani Allah'ın emirlerinde tebliğinde hata yapmazdır. Eydir Resulullah sallallahu aleyhi ve e sonra birinci adam kimdir? Ebubekir. Sonra Ömer, Üsman, Ali radıyallahu anhum ve diğer sahabeler 10 tane cennetten müjdenenler ve bütün sahabeler. Bunların içinde masum var mı? Hata yapmazlar var. Dört imam hata yapmaz. Dördü de yap yapmış, yapar ve yapmışlar da. Ha, o zaman ehli sünnete göre ee, Resulullah'ın haricinde Abubakir bile hata yapabilir. Evet bunu anladık. Eydir Esmat Resulullah'la ne oluyor yok oluyor. Ama ne oluyor bu sefer? Şahıstan alınıp ümmete veriliyor. Esmat şahıstan alınıp ümmete veriliyor. Yani bir şahıs hata etmez. Çünkü o Allah-u Teala ile direkt görüşüyor. Cibril vasıtasıyla görüşür. O şahıs vefat ettikten sonra Ha? O İsmet yer üzerinde alınmıyor. Ama ne oluyor? Cemaate veriliyor. Hak cemati üzerine toplananlar ismet sahibidir, hata yapmazlar. İşte dalalet ehli kimdir? Televizyonda çıkar diye ben bu ayetten bunu anlıyorum. İşte bu ismeti bozmuştur. Yen de yer Hazret İsa inmez. Yen de Hazret İsa öl, öl öldü. E, havaya çekilmedi. Yen onu şey Yahudiler öldürdü. Bu nedir? İcma'a karşı gelmiştir. İşte ondan dolayı şeydir e, yoktur. Buların e, kabul olunmaz. Sadece ismet cemaat hak cemaat üzerine verilir. Evet dokuzuncu mesele ehli Sünnet bakın keramete keramete Nebûwetten sonra celen keramet'e inanır. Firaset'e inanır. Anlatabildim mi? Salih rüyalara inanır. Bu ümmette mulhim var var. Mulhimler nedir? E, per göz perdelere açıktır. Evet, Hazret Ömer gibi ya Sariel Cebel keramet gösterebilen ümmette var. de Hazret Ömer gibi işte diyer ki ben korkarım e, din düşmanlarından daha fazla bizim içimizden alim diyen, çesilen on o'ların onlardan daha korkarım dedik ya dersin öncesinde, bunlara mülhim değilir. Bular gibi insanlar var. Bular her zaman var ama bunların da her önümüze geleni bu madalyoyu onlara takmarız. Bunun da terazisi çok incedir. Hatta avliyaullah olsunlar bular. Dışları içleri tam kitap sünnete Ehl-i sünnet yolunda olsalar, Resulullah'a benzeseler, o zaman bular bu invanı alırlar. Şimdi bu nedir burada? İtikatten ne, ne, ne ilgisi var dersiniz? İtikatten şu ilgisi var. Çeramet, salih ruya, firaset, e, mülhimler, muhaddisler, bular var ümmette, evet var. Ama bunlar ne olursalar olsunlar itikat ve şeriat kaynağı değiller. Çünkü itikat ve şeriat kaynağı dedik ilk ma birinci maddede 3 tanedir. O üçünden hariç yoktur. Evet. Yani olur bir tane diğer benim hocam evliya Allah'tır. İşte benim hocam e, ne kadar evliya Allah'sa başımızın üzerinde yeri var. Ama ne zaman dedin işte Resulullah'ın tersine bir haber getirdi. O zaman deriz dur sen hocan evliya Allah'tan çıktı sapıklığa soyundu. Evet. O, a, onuncu ehl-i sünnet vel cemaat, e, cedel ve boş tartışmada niyet salih de olsa ondan katılmışlar. Çünkü nereye tartışıyorsun? İtikadın noktası koyulmuştur. ehl sünnet sadece virgül koyulan, Resulullah nokta koymamış cümlenin sonuna. Virgül koymuş, o da nededir? İtikadi meselelerde Elhamdülillah Rasulullah aden zeya ne koymuş, tabir zaysı nokta koymuş. İtikat paketimiz bizim tamamdır. Hiç kimse o paketi açıp içine bir madde ekleyemez. Yine yani de bir madde çıkartamaz. hemen sapık olur, çıf, çafir de olabilir. Olur. Ama e, fıkhi meselelerde birçok meseleye evet Rasulullah yüzde 60, yüzde 20 Nispet versek diyebiliriz vürcül koyulmuş çünkü o da nedendir Resulullah'ın haşa ve acizliğinden değil bu din kıyamete kalan olduğu için bir din olduğu için esnek olması lazım bel gibi her yana oynaması lazım zamana mekana uy uyum sağladığı için bu fıkhi meselelerde de vürcül var orada evet orada ee, tartışılabilir hakka ulaşabilir bu da bir zenginliktir. Dinimizin bir zenginliğidir. Ayıbı değil. Bu dine ihtilaf bu konuda rahmettir. Nikmet değil. Ama ihtilaf ne zaman nikmet olur? Noktadan sonra ihtilaf etsek nikmettir. Virgül'den sonra ihtilaf etse arkadaşlar nikmettir. Hangisinin ilmi daha doğruysa, zamanına, mekanına göre konuşuyorsa o adamın peşine biz sarılırız. Bir de on birinci mesele biz ehli Sünnet menheci vahiy yani vahyin matoduyla ne yaparlar? Ona bağlı olurlar. Allah-u Seala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne şekilde itikadı e, şeriatı ikrar etmişse o o şekilde anlarız. Onun üslubuyla, onun menheciyle, metoduyla anlarız. Kur'an ve sünnet metoduyla biz davet yaparız, fıkha anlarız, itikadı uygularız. Onun haricinde çıksak ne olur? Yen bid'ate gideriz, yen ifrat tefrite gideriz. Ehli sünnet bunu da kabul etmiyor. 10. mesele: Ehli sünnet bütün bid'etlere Resulullah'ın dediği gibi dalalet diyor. Yoktur ehl-i sünnette bid'ay-i hasenâ, bid'ay-i kabîhâ, biday yoktur. Ne bire, ne, e, ne içiye, ne beşe ayırmamış. Resulullah'ın dediği gibi kulle bid'etin dalâle, ve külle dalâletin finnâr. Bütün bidetler bak Resulullah'a başlık diyor, bütün bid'atler dalalettir. Ha o alimler niye demişler? Bazı muteber alimler var demişler. Bid'i Hasene olabilir. Onlar bidanın tanımında bir e, kapsamı açmışlar. Ondan sonra bu bid'atçilere kapıyı açmışlar. Yani bid'atin tanımı nedir? Bid'at Resulullah nukhtayı koyduktan sonra sen o cümleyi tamamlamak bu bid'attir. Bid'at ne de olur? Dini meseleler de olur. Ama Bid'at dunyavi meselelerde hayat şertlerinde olmaz. Burada bid'at yoktur. Hayat şertleri serbesttir. Bu dinde ölçü var. Ölçüye göre hayat şertlerini biz ayarlayabiliriz, değiştirebiliriz. Ama e, din, din meselesini kesinlikle değiştiremeyiz. Çünkü din meseleleri nukta, itika, itikat, ibadet bunlar nukta ile olur. İşte bunun ee, biz başka şeyleri de ciritsek buna yani anlamasak ne olur? Ee, Biddetin kapsamını geliştirir. O zaman bu hasanedir deriz. Halbuki hasane değil. bid'at dine bir şey ekledin. Rasulullah 63 kere demiş tesbih yap. Sen 64 çıkartmanın bu bidettir. Anlatabildim mi? Bu bidettir. Onun için ne yerini ne zamanını ibadetlerin akıl mantık Değiştiremez. İşte bu çi meseleyi anladıktan sonra şimdi gelelim Hazret İsa'nın meselesine.